1382, numaralı konu, Ebu Hüreyre'nin ilmi, evet, Mervan, Ebu Hüreyre'yi çağırdı, beni de Sedir'in arkasında oturttu, ondan soruyordu, ben de onun dediklerini yazıyordum, aradan bir yıl geçtikten sonra Mervan, Ebu Hüreyre'yi çağırdı, yine aynı şeyleri Ebu Hüreyre'den sordu, o ne fazla ne de eksik söyledi, ne takdim, ne de tehir yaptı.